Birkaç parça ve tetimmelere inkısam etti. Gittikçe birbirini tenvir ve teyit ettikçe vuzuh meydana ediyor. İşaretin bazısında zaaf varsa da sair arkadaşlarının ittifakından aldığı kuvvet o zaafı izale eder. Şayana hayret bir tefeül ve mühim bir ihbar-ı gaybi. Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfi'in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hafız Ali ve Refet ve Asım'ın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 Ki bürhanım Kitabullah budur bendeki hak söz. Senin kapında kul çoktur, hesabı haddi hiç yoktur. Velakin bir dahi yoktur, Sina'nı ümmî gibi nur söz. Mühim bir ihbar-ı gaybi. Şeyh-i Gelani'nin kendinden 800 sene sonra gaybaşına gözüyle haber verdiği bir hadisi-i Kur'aniyedir. Kur'an'a ı mucizül beyanın hizmetindeki kutsiyete Keramet Kerane 800 küsür sene evvel Gavs-ı Azam unvanı ile bir hakkın iştihar eden Kutbu Azam Şeyh Geylani, Nazar bi'aynil fikri fi hani Hazreti, Habib an lil kulubi fecennet fikrasi ile başlayan kasidesinin ahirinde Mecmuaatul Ahzabın birinci cildinin 562. sayfasında beş satırla şu zamanda Hizmeti Kur'aniyedeki heyete ve başında bulunan üstadımıza beş veciyle bakıyor ve gösteriyor. İşte o beş satır şudur: توسل بنا في كل هول وشدة أغيثك في الاشياء دهرا بهمت أنا لمريدي حافظا ما يخافه وأحرسه في كل شر وفتنه مريدي إذا ما كان شركا ومغربا Elifu itha ma sara fi ayi baldatin faya munshidan nadmi fakulhu wa la takhaf fa innaka mahrusun bi aynil inayati wa kun qadiriyal waqt lillahi mukhlisa 5. satırdan sonra gelen hatimi kaside wa jaddi rasulullah a'ni muhammada Ana Abdul Kadiri Dae Meizi Varifati. İşte evvelki beş satırda beş vecihle ve beş tevafukla şimdi hizmeti Kur'aniyenin başında bulunanı gösteriyor. Birinci vecih, ahirdeki satırda da aynı şusayiden isminin sarahatle haber vermekle beraber ma'yyet hususunda izzet ve saadetle geçineceğini haber veriyor. Evet hocamız küçüklüğünden beri fakr haliyle. İstinaye tam ile beraber mayşet hususunda en mes'ud bir zattır. İkinci vecih, aynı satırın başında Vakün Kadri vakti fıkrası ile o müridine diyor ki, Vaktin Abdül ol. Bu Kadiri kelimatı hesabı ebced ile 325 eder. Üstadımızın lakabı Nursi olduğu cihetle Nursi’nin makamı ebcedisi 326 ediyor. Bir tek fark var,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 Bu iki ismin mecmunun makamı ebcedisi ez zamandaki şedde sayılmazsa 329 ediyor. 2 dal bir sayılsa 325 aynen kun kadiriyel vakti'deki muhatap o olmasına işaret ediyor belki delalet ediyor. Eğer ez zamandaki okunmayan eliflam sayılsa kaileten kadiriyye dahi bir eliflam dahil olmak lazım gelir. Çünkü tarif için Muzaffun ile kalktıktan sonra Eliflam lazım gelir. O halde dahi müsavi olurlar. Dördüncü beci, bu beş satırda Hazreti Şeyh istikbalde bir müridine teminat veriyor. Qul walatakaf korkma sözlerini söyle diyor. Sen şark ve garbe gideceksin. Çok fitnelere ve şerlere girip umumunda esbaba Adiye'nin fevkinde bir tarz ile kurtularak mahfuz kalacaksın. Evet bu Hizmeti Kur'ani'ye içindeki zat hakikaten esaretle şarka gitti ve yine acib bir esaretle Asya'nın garbında 19 sene kaldı. Hazreti şeyhin dediği gibi çok şehirleri gezdi, mücahadesi sözlerledir. Kul velatekaf hükmüyle çekinmeyerek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 O Fütuhül gaybın Tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı: En tefi darül Hikmeti Fatlup Tabi Ben Yüdavi Kalbek, yani ey biçare, sen darül Hikmet el İslamiyede bir ağza olmak ciyetiyle güya bir hekimsin, ehli İslamın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun, halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul, sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrıyla maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da kat'i yan anladım. O şeyhime dedim, "Sen tabibim ol." Elhak o tabibim oldu fakat pek şiddetli ameliyat-cerrahiye yaptı. Fütuhul Gayb kitabında Ya Gulam tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyat-cerrahiye yapıyor. Ben kendimi o gulam yerine vazettim fakat pek şiddetli hitap ediyordu.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 binden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Süleyman Sabri Zekai Asım Refet Ali Ahmet Hüsrev Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh, Rüştü Lütfü Şamlı Tevfik Ahmet Galip rahmetullahi aleyh, Zühtü Bekir Bey Lütfi rahmetullahi aleyh, Mustafa Mustafa Mesut Mustafa Çavuş rahmetullahi aleyhim. Hafız Ahmet rahmetullahi aleyh, Hacı Hafız rahmetullahi aleyh, Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh, Ali Rıza. Şeyhi Geylani'nin fıkrası ile keramet-kerane verdiği haberi gaybînin tetinmesidir. Ene li Muridi fıkrasında Muridi Molla Said kelimesine tam tevafuk ediyor. Yalnız bir elif fark var. Elif ise kaide-i sarfiyec'e elfun okunur. Elfun ise bindir.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 bine işaret olduğu için mütebakisi 264 kalır. Elhasıl şu zamanda delli ı Kur'an ve hadimi fırkan olan o adamın iki ismi ve iki lakabı var. Elkürdi lakabı ile Molla Said ismi, en limüriydi fıkrasında zahir görünüyor. Nursi lakabı ile Bediüzzaman Sayit ismi, kün kadiri el vakti fıkrasında aşikar görünüyor. Hatta Hizmeti Kur'aniye'de en mühim bir arkadaşı ve halis bir talebesi olan Hulusi Bey'e "Lillahi muhlisan تعيش sa sadıkan bi muhabbeti ifadesinde işaret olduğu gibi diğer bir kısım talebelerine işaretler var. Risale-i Nur talebeleri namına Rüştü, Hüsrev,